Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-ʿalamin. Ve salat ve selamü ala sijidina ve sənədinə ve şerifinə binə ve məvlanı Muhammed sallallahu teala aleyhi sallam. Və ala əxwanı ala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 ويسر لأمري محلو لقدةً من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير من عباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كل مختلف الملوان وتعاقب الأصوان وكرر الجذعان واستقبل أقدامه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا في هذا اليوم الحشود والقراب فغفر لنا وارحمنا واطفئنا يارب بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı en var-ı imaniye ve Kur'aniye ile eyle, münevver eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Cümlemizi hakayti aşina eylem. Bütün müminleri dünyada İslam'a hizmetli aziz ve fayidar eylem. Cennet ve cemalullah şerefli ve şerefli ya beyle. Amin. Bu hürmeti sevgilin mümselin. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta müeccidat dediğimiz dinin itikad edilmesi gereken hususlarına dair mevzuları omuzlayan ibadete dair meseleleri omuzlayan muamelata dair meseleleri omuzlayan temel rükün, temel kaide müeyyide diyoruz. Ve bütün bu müeyyidelerin hepsine birden de müeyyidat diyoruz. Bir bakıma dinin can damarı bu vazife bu kutsi vazife yerine getirildiği zaman Müslümanlar içinde dini hayat olabilir. Akidevi, ameli ve muamelata dair dini hayat olabilir. Bu vazife yapıldığı zaman bir cemaat ferden, aileten ve toplum olarak Müslüman olabilir. Bu vazife imal edildiği zaman o cemaat başını nereye vurursa vursun... Müslümanlık adına eksiklikten ve kusurlardan kurtulamayacaktır. Müeyyide yerine getirilecek. Bir milletin manevi yapısının erkanı o millete anlatılacak. Bir millet fertleriyle boşlukta bırakıldığı zaman başka şeylerle harap edilmeye müsait ve müheyyah hale gelmiş getirilmiş demektir. Bir millet... Kendisini meydana getirecek esaslarla donatılmadıktan sonra tahrip edici şeyler onun içine yerleştirilebilir. Muallakta olan fertlere herkes ve her fikir sahip çıkabilir. Sağlam bir kaide, sağlam temel üzerine bir cemaatin bir milletin fertleri oturmadık oturmadıktan sonra ona çok batıl, kaygan, galalete, küfre, küfrana götürücü... Ve cehennemin kayyasına kaydırıcı fena şeyler kaide yapılabilir. Bir millet kendi kaidelerini bilmelidir. Neye inanacak? Nasıl amel edecek? Muamelesini hangi çizgide yürütecek? Bunları bilecek. Bunların yapılması işine teyidat diyoruz. Ve bunlara müeydat diyoruz. Bir cemaatin içinde bu teyidatı vazife olarak yapıp götürebilecek ayrı bir topluluk, hususi bir topluluk varsa ki böyle bir topluluğun bulunması ve bu vazifenin yapılması daimen evkat farz kifayedir. Böyle bir cemaat yoksa millet başını taştan taşa vursa dahi o millet günahkardır. Ve günahkar bir milletin aziz ve payidar olması da düşünülemez. Bir evvelki derste insanın Allah'ı anlatmak, Resulullah'ı anlatmak gibi kutsi bir vazife ile vazifelendirilmiş olması peygamberlik vazifesidir dedik. Peygamberlik vazifesi ile kılınmış olması demektir dedik. Keza bir insanın hem cinsi diğer bir insana en büyük, en mukaddes solmaz, revnakdarlığı gitmez hediyesi, Hak ve hakikati anlatmasıdır. Bayramlarda birbirlerinize hediyeler götürürsünüz. Yakınlığınıza, akrabalığınıza giderken eli boş gitmek istemezsiniz. Halbuki götürülecek hediye o aile için bir boşluğu doldurucu hüviyette olmalıdır. Hatta samimi aileler arasında hediye taatisi yapılırken acaba evlerinde ne eksik onu götürsem diye düşünürsünüz. Kabı eksik, kacağımı eksik, elbisesi mi eksik, kumaşı mı eksik, çorabım eksik diye düşünürsünüz. Bir mümin kardeşinizin, İçtimai hayatta beraber bulunduğunuz bir yoldaşınızın, Bir vatandaşınızın evine giderken, Onun içinde bulunduğu ciddi boşlukları araştıracaksınız. Ve ona o hediye ile gireceksiniz. Sırtına bir hilat giydireceksiniz. Atlas'tan bir cübbe götüreceksiniz. Ama mahiyeti maneviyesi onun bir yılan ise ona iyilik yapmış olmayacaksınız. Bir messe uğramışsam, mahiyeti değişmiş taklit akıntısına kapılmışsam, efkarı avrupalaşmışsam, düşünce ve duyguları üzerine bir tortu gibi sosyalizm ve komünizm gelmiş oturmuşsam, ona siz atlastan, ipekten elbiseler götürseniz dahi, onun için hiçbir hayrı olmayacak faydası olmayacaktır. Boşluğunu araştıracaksınız. Binan yakınınız dahi olsa öyle birine öne giderken, götüreceğiniz en mukaddes hediye bir çift söz olacaktır. Onu düşündürücüm, sancılandırıcım, kafasında bir sancı meydana getirici, içinde bir inilti meydana getirici bir hediye götüreceksiniz. Bu hediye emru bil maruf nehyanil münkerdir. Bozuk akışına, hayat akışına dur diyebiliyorsanız ona en büyük hediyeyi vermiş olacaksınız. Doğruluğa doğru onu bir yola zevk edebiliyorsanız, semalara yükselen yolu gösterebiliyorsanız en büyük hediyeyi götürmüş olacaksınız. Bu yönüyle de Doğrunun anlatılması ve batılın önüne geçilmesi. İyi ayışar ve işaretlerde bulunması, kötüye giden yolların, tapıların, pencerelerin tıkanması, bütün menfezlerin tıkanması, insanın hem cinsine karşı yapacağı en büyük hediyedir. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman insana en büyük hediye ihsan etmiş olacaksın. İşte Buhari ve Müslümin müttefiken rivayet ettikleri hadisi şerif. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethetmek üzere Hayber'in yakınında bir yerde konakladığı zaman aynen şöyle buyurdular. Le otiyenne hâzih râyete gaden reculen yuhibbuhullâh yuhibbuhullâh ve rasûlehu ve yuhibbuhullâhu ve rasûluh. Yarın bu bayrağı birine vereceğim ki o Allah ve Resulü'nü seviyor, Allah ve Resulü de onu seviyor. Bu sözü söyleyeceği ana kadar pek çok civan met bayrağı aldı, Hayber'in surlarının önüne dikildi, müsaademe yaptı, heyhat surlarda bir gedik açılmadı. O gün bu sözü söyledim. Hazreti Ömer dahil ashab-ı kiram aralarında o gün bayrağın kendilerine verilmesi intizarına kapıldılar. ''Hadis yadukkûne tehum diyor. Bütün gece adeta başlarını uzattı, onu intizar ettiler. Hiçbir zaman diyor Hz. Ömer imarete talip olmamıştım. Bana emirlik verilsin dememiş, düşünmemiş, arkasına düşmemiş, talep etmemiştim. Fakat o gecem, o Allah'ı ve Resul'ünü sever, Allah ve Resul'u da onu sever. İltifatıyla serfiraz insan olabilmek için acaba bana verilir mi dedim. Herkes o gün sabah belki kahvaltını da unuttu, yemeğini de unuttu. Musallah Resulü Ekrem'in etrafını sarmış intizar ediyorlardı. Kime verecek bayram? Bu Allah ve Resulü'nün sevdiği, Allah ve Resulü'nü seven insan kim diye bekliyorlardı. Allah Resulü Eyni Ali Yübni Ebi Talip buyurdu. Nerede Ali İbni Ebi Talip? Dediler ya Resulallah şurada işte asla gözlerinden müşteki görmüyor gözlerim. Çağırın onu bana. Çağırdılar. Mübarek tükürüğünü gözlerine sürdü. Mucizat arasında rivayet ediliyor. Anında şifaya buldum. Bayrağı eline verdi. Ya Ali dedi al bayrağı bu bayrakla sen Hayber'in kapısına. Ya Resulallah ukatil hatta yakunu mislenem. Bizim gibi oluncaya kadar vuruşacak miyim onlarla? Allah Resulu şöyle buyurdu: Ün <gülüyor> füz alaristik, hatta tanzila bissahtim, thumma tuhum ilal İslam, thumma tuhum ilal İslam, wa ilal hakil lāzī yajibu ʿalayhim, oukama qal. Belki kelimelerde takdim tehir oldu. وَوَاللّٰهِ لَاَيْ يَهْدِيَ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعْمٍ Sancağı al ve sahalarına kadar git ve sonra oraya kon. Sonra onları Müslümanlığa davet et. Allah tarafından mükellef oldukları şeyleri haber ver onlara. اَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِ Allah'a yemin ederim ki, senin elinle bir insanın hidayete ermesin. Şu anda surların içini lebalet dolduran kırmızı koyun, keçiler ve develer var. Onların bütününü elde etmeden daha hayırlıdır. Hayberden sana ganimet aksa gelsem, dünyanın en zengini haline gelsen ve bu orduda en zengin ordu olsam, bunun hayrını bir tarafa koysak, bir de senin elinle bir adamın rüşte ve hidayet ermesini bir tarafa koysak. Ben Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü buyuruyor. Senin elinle bir adamın hidayet ermesi, beri tarafta bulunan her şeyden daha hayırlıdır. O gün bugün inkılaz günümüze kadar mümin ve müslim ordularım düşmana karşı savaşırken ilk defa bu ilahi mesajı onlara iletiyorlardı ikna edici unsurları tebliğ ve telkin ediyorlardı. Daha evvelki devirde daha sistemli olarak mürşitlerimiz Ahmet Yesevilerimiz Yunus Emrelerimiz geziyordu. Etrafta geziyor anlatıyordu. Ve sonra da Fatih ordular arkasından geliyordu. Evvela hak ve hakikatin anlatılması, irşad vazifesinin kendi ruhuna uygun sistematik olarak yerine getirilmesi, kabul edilmediği, engel olunduğu takdirde o badirenin aşılıp gidilmesi, siz buna ister cihat deyin, isterse harp deyin. Bu kutsi vazifeyi de emr bil marufun sonunda tekbir olarak arz edeceğim size. Sizin insanlığa karşı takdim edeceğiniz en büyük hediye, harpta, kitalde, citalde, cihatta dahi, tansiyonunuz yükselmeden, itidaliniz bozulmadan, emru bil ma'ruf nehyanil münker vazifesini yapmak olacaktır. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan milletinize bu hediyeyi hediye edip duracaksınız. Ve işte okuduğum ayeti kerimede bunu bir devamlılık içinde ele alıp bize anlatıyor. كُنْتُمْ خَيْرَ nas اُخْرِجَتْ bil <Sessizlik> تَأْمُرُونَ ve وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ashab'a hitap ediyor. Daima Resul-i Ekrem'in ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem hitap edilir. Siz yeryüzündeki milletlerin en hayırlısı oldunuz. İfadelere dikkat buyurun. Siz yeryüzündeki milletlerin en hayırlısı oldunuz. İdiniz değil. Oldunuz. Neyle oluyorsunuz? Bir keynunet var ortada. Oldunuz. Oldu mu bir insan eskiden değildi. Oldu mu bir insan devam etmez o iş. Eğer idiyseniz, ezelden beri öyle devam ediyor idiyseniz o zahir olmaz. Sonradan gelince gidebilir. Gitmemesi şartlara bağlıdır. Gelmesi de şartlara bağlıdır. İnsanın maruz kaldığı zahir avariz gibi, başına gelen zahir şeyler geldiği gibi Gider devam etmesi arzu edilen şey getirici sebeplerle devam eder durur. Siz ümmetlerin hayırlısısınız. Demek ki biz zatında hayırlı değiliz. Nasıl oluruz ki benimle Moskova'da doğan bir insanın, Fransa'da doğan bir insanın mahiyeti maddi itibariyle aralarında fark yoktur. Hulika min meyin defik yakrucu min beyni sulbi Bir damla damlayan sudan meydana geldiniz. Herkes pis bir damla sudan meydana geldi. Ancak bize mahiyeti maneviye kazandıracak. Siretimiz üstün kılacak. Üstün insanlar seviyesine yükseltecek ve bizi yüceltecek husus. İşte onlarla biz hayırlı oluyoruz. Hayırlıyız. Ezelden bu yana hayırlı değiliz. Olduk, Allah öyle kıldı. Te'mrûne bil maruf ve tenhevne hanil munkâr. Emru bil maruf neyyanil münker yaparsınız. Siz bundan dolayı hayırlısınız. Hayırlısınız. Ve bu muhalifi şudur. Siz emru bil maruf neyyanil münker yapmazsanız şerlisiniz. Tirmizi'nin hadisi teyit ediyor. Siz bu vazifeyi yapmadığınız zaman Allah size mezellet verir. Dünyanın aziz milletiyken, yabancılara üzen göktürüyorken, Onların para kurları falan sizin paranıza tabi iken, siz vazifeyi yapmadığınız zaman Allah size zillet verir, ezer sizi. Bu defa siz yüzen gökmeye başlarsınız. Mezelletten kurtulamaz ve belinizi doğrultamazsınız. Dilencilikten kurtulamazsınız. Emru bil maruf yapmadıktan sonra vahyin bereketi de inkıta uğrar. Artık ilhamat kesilir. Sağda solda hakikat adına sadece diyalektik duyarsınız. İrşad adına da benim gibi göreceğiniz sadece kaba saba her türlü nezaketten mağrum bir kısım diyaloglar müşahede edersiniz. Siz ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Te'murûne bil marûf ve tenhevne anil münker. <gülüyor> Tecdid içinde emr-i bil maruf, nehy-i münker yaptığınız müddetçe zümmetlerin hayırlısı olduğunuz. Yapmadığınız zaman, yapılmadığı zaman, yapmadıkları zaman ve yapmayacakları zaman başına gelecek badilerleri, hadaketleri, felaketleri önümüzdeki derslerde anlatacağım. Milletlerden misaller intikal ettirmek suretiyle bu müessesenin kapısına kilit vurmanın Nasıl insanları yerle bir ettiği hususuna daha sonraki derslerde dikkati çekeceğim. Bugünkü mevzumuz bu değil. Bugünkü mevzumuz siz ümmetlerin hayırlısı oldunuz. Emru bil maruf yapar nehyanil münker yaparsınız. Ayeti i Kerime meseleye devamlılık getiriyor. Biz hadiste de devamlılık görüyoruz. Yine sahih hadisin ifade ettiği mer'a minkum munkaran falyughayyir bi qalbi ve iman Bir kimse bir münker görürsem dini mübini İslam'a ters bir şeyin yapıldığını görürsem şeriatı garraya aykırı bir şeyin icra edildiğini görürse onu önlesin ve değiştirsin. Değiştirebilirse eliyle değiştirsin. Değiştirme devamlı gerektir. Eliyle değiştirmeye muktedir değilse yine değiştirsin diliyle değiştirsin. Değiştirme devamlı gerektir diliyle dahi muktedir değilse kalbiyle onlara karşı buğzesin. Ve <gülüyor> zâlika azafu'l iman. İmanın en zayıfı da budur. Bunun ötesinde yok demek, başka bir hadiste yok bir şey diyor bunun ötesinde. Hadis bize bu müessesenin devamlı işlemesi hususunu getiriyor. Zaman olur ki, insan kendi evladına, hanımına karşı eliyle yapar vazifesini. Diliyle de yapar bunlara. Burada hem el işler hem de dil işler. Küçük çocuklarını veya vesayası altında bulunanları, velayet altında bulunanları hem eliyle hem de diliyle irşad eder. El değişler, dil değişler. Bir kardeşine, bir yakınına, bir akrabasına düştü ermiş bir büyüye. Diliyle yapsa bile eliyle yapma sahası dışına çıkmıştır. Ona diliyle yapar. Ve sonra bu mevzuda da tutturamıyorsa, hiç olmazsa kalbi alakasını keser. Frenkçe ifadesiyle boykot yapar. Sen Rabbime karşı boykot ilan ettin. Sen Resulullah'ı tanımama mevzunda inat ediyorsun. En azından hakperestlik, hakşinaslık ve kadirşinastlığın ifadesi olarak ben de sana karşı aynı şeyi yapıyorum. Rabbimle münasebetin nispetinde var münasebetim. Resulullah'la münasebetin nisbetinde var münasebetim yoksa yok. Sahabi böyle anlamıştım. Bedir'de esirler elde edilince esirler hakkında ne yapalım diye düşünüyordu herkes. Hazreti Ömer ileriye atıldım. Onun da dayısı amcası vardı öbür cephede esir edilmişti. Hazreti Ebubekir'in yakınlarından da esir edilen vardı. Bizzat Resul-i Ekrem'in yakınlarından da esir edilen vardı. Hazreti Abbas da vardı. Ben bu be esirlere ne yapayım diye resul Ekrem meseleyi meşverete getirdim. Ömer hiç tereddüt etmeden şöyle diyordu. Akili verirsin Ali keser onun. Amcamı da dayımı da verirsin onları da ben keserim. Abdurrahman'ı da verirsin Ebu Bekir keser onu. Herkes kendi yakınının kellesini keser diyordu. Ve sahabi tereddüt etmeden bunu yapabilirdim. Zira daha halk kısıştığı zaman... Hazreti Ebu Bekir atını sürmüş oğlunun karşısına çıkmıştı tereddüt etmeden. Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah kaldırdığı bir kılıç darbesiyle babasını ikiye biçivermişti orada. Cerrahı ikiye biçivermişti. Tereddüt etmeden yapabilirdim. Bir yerde terazinin bir kefesinde Allah ve Resulullah, öbür kefesinde onun düşmanı senin yakının, o zaman vaziyetini ayarlayacak ya Allah ve Resulü'nü veya başkasını tercih edeceksin. Bunun hesabı başka. Sadece sevgi, sevgi açısından misal arz ediyorum. Bir diğer yönü şudur. Emru bil maruz devam edecektir. Onu devlet vazife olarak yapacaktır. Ahlakı müeyyideleri devlet getirip ikame edecektir. Bu devletin vazifesidir. Devlete sen bugün hesap soramasan bile bir gün Allah ona da sana da beraber hesap soracaktır. Devletin vazifesidir fuhşu önlemek. Devletin vazifesidir hayvanlaşan şans serkeşleri önlemek. Alkolik zavallı mahlukların önüne geçmek devletin vazifesidir. Devletin vazifesidir şakavet müesseselerini çözmek, kentlerini ve oyunlarını bozmak. Hırsızlığın, düzenbazlığın önüne geçmek devletin vazifesi bunlar. Bu vazifeyi devlet yapacaktır. As-ı Saadet'te devlet bu vazifeyi yapmadığı endişesiyle korkuyor ve halkın kapısına geleceği endişesini taşıyordu. Sa'd ibn-i Valid'im. Ve İran'ın Fatih ordularının baş kumandanıydı. Erkan-ı Harp kurmay Başkanlığı makamına yükselmiş bir insandı. Ve sonra da bir devletin başında eyalet Valisi hüviyetiyle duruyordum Kapısına dikilen bir insan bir gün kendisinden şikayet ediyordu. Ve Ömer'in kapısına geldiği zaman da şu şikayetle müracaat ediyordu. Sa'de İbni Ebi Vakkas'ı al, zira zulm zulmediyor, ne yapıyor zulm zulmediyor? Kapısının önüne bir koridor yaptım. Esbab-ı mesalih geldiği zaman kapıyı vurmadan içeriye giremiyor, vani olamaz mı? diyordu. Başka ne yapıyor, kusuru nedir? Namazı tadil erkanıyla kılmıyor diyordu. Katiyen ve katip aşerayı aşere mübeşşerenin namazı huzurla kılmaması düşünülemez. Senin bu mevzudaki İslam adına duyarlığın. Allah ve Resulullah'la münasebetin, bağdaki kuvvetin ve bu husustaki canın ve cesaretin mühim olan budur. Devlet bu vazifeyi yapacak, ahlaksızlığın önüne alacak vazifesi. Ahlaksızlık yapar diye kanunlarda madde yok, yaptırır diye de madde yok, alacak vazifesi. Bütün müesseteleri çalıştıracak, yapacak. Gençliğimiz harıl harıl zina da fuhşiyatta, sıfarta doğranıyor. Diyotine gidiyor, gibiki gidiyor. Bu açıktan açğa bir milletin kendi nesline kastından başka bir şey değildir. Bunu önlemek devletin vazifesidir. Çeşitli spekülatif faaliyetler, rüşvetin yürümesi, tefeciliğin yürümesi, ticari gayri ticari ahlaksızın hüküm fermi olması önlenmesi lazım. Devletin işi devlet yapacak ile yapacak o. Teczi edecek. Kefere, fecere ve zaleme'yi teczi edecek. Yakın, uzak demeden, her türlü ahlaksızlığı itikap edenin önüne çıkacak, devletin güç ve kuvvetini gösterecek, önleyecek. Bu devletin vazifesi, bu yapılıyordu. Şayet bu yapılmazsa bu elle bir iştir. Bunu siz yapamazsınız. Vazifenizin sınırlarını gösteriyorum. Bir size vazife gösterdim. Evladı ihaliniz içinde. Ama böyle bir hususta siz bunu yapamazsınız. Siz kalksanız bu huşaneleri kapamaya çalışsanız anarşi çıkar. Şakilerle savaşacağız deseniz yine anarşi çıkar. Şimdi <gülüyor> devletin vazifesi yapacak. Aklı varsa yapacak. imanı izanı varsa yapacak. Bunu yapamayanlar için ...dille yapılacak, anlatılacak... ...udu ila sebili Rabbika bil hikmeti vel mevhizetil hasene... ...hikmet ve mevhize-i ile halkı doğruya davet edeceksiniz... ...siz zinanın kötü olduğunu anlatacaksınız... ...hırsızlığın kötü olduğunu anlatacaksınız... Tefeciliğin kötü olduğunu anlatacaksınız... ...ferdi ve içtimai hayat için öldürücü zehir mahiyetinden... İctimai bünyemizde gelişen çeşitli hastalıklara karşı göğsünüzü gelecek geçemezsin diyeceksiniz. Bu sizin vazifeniz. Şayet bunu da size yaptırmazlarsam, burada benim anlattığım kadar en azından size anlatma imkanı verilmezsem, bir kahvede bir masanın başında hakka tercüman olma imkanı verilmezsem, mektepte talebeye ders anlatırken hakka tercüman olma imkanı verilmezsem, işte o zaman da kalben alakanızı keseceksiniz. Demek oluyor ki birinci planda elle bu işi yapma devlete ait. Dille yapmak bilene ve bir manada ülemaya ait. Kalbiyle alakayı kesme de işe yaramaz dağ ve acezeye ait. Zavallıların aceze yurduna gidecek insanların işidir bu da. Sultan-ı Cair'in karşısında hakikati söylemek sadaka, en büyük ibadet. Görüyorsunuz, hadiste bu vazifenin devamlılığını getiriyor. Bir noktada durma yok, belki vazife renk ve şekil değiştiriyor. Bir diğer zamanda ise bunu şöyle anlamak lazım. Ferden ferda her fert teker teker emrü bil maruf yapacaktır. Elinin döndüğü yerde eliyle o işe mani olacaktır. İçtimai yapının sıhhatına bağlı. Tevcihlerin hangisiyle meseleyi ele alacak olursanız olunuz. Görüyorsunuz ayetin siz olduğunuz sözüyle bir devamlılık içinde ele aldığı mesele aynı devamlılık içinde devam ediyoruz. Emru bil maruf, nehy-i münker, medenilere karşı yapılması gereken bir vazifedir. Kuvvetin sökmediği, işlemediği, devletin vazife yapmadığı, milletin topyekûl bu mukaddes vazifeyi ihmal ettiği zaman, ferden ferda ağzınızla bu vazifeyi yapacak, kalbi alakanızla bu vazifeye bir yön vermeye çalışacak, en azından alakanızı gezecek, boykot yapacak. Onları yönlendirmeye çalışacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri üç asırdan beri inkıta uğramış bu vazifeyi içimizde ihyaya bizleri muktedir eylesin. Aziz Müslümanlar, bu vazife Allah'a, Peygamber'e, Kitabullah'a karşı yapılması gereken bir vazife olduğu gibi... Aynı zamanda devlete, devletin şahsi manevisine, ricali devlete ve bütün ammeye karşı da bir vazifedir. Bu vazife yapılırken topyekün, üluhiyet aleminden, lahut aleminden, nâhut alemine kadar çok geniş bir daireder. Geçerliliği ve getirdiği semereler itibariyle faydası bulunan bir vazifedir. Bu itibarla da ben yine ayrı bir taksime tabi tutayım bin maruf نَحْيَٰنِ الْمُنْكَرِ Ya Allah için yapılan bir vazifedir. Ya insanlar için insanlara karşı yapılması gereken bir vazifedir. Veya Allah'la insanlar arasında müşterek bir hukuk hesabına yapılması gereken bir vazifedir. Allah'a karşı her fert teker teker mükelleftir. Vazifesini yapacak. Vazifesi teker teker her ferdi fena huilerden tecrid etme. Tahliye etmem. Temizleme ve güzel duygularla, düşüncelerle donatmam. Evvela Allah'a karşı vazifedir. Daha sonraki hadisi şerifte arz edeceğim bu hususun. Allah'a karşı bir vazifedir bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir vazifedir. Kitabullah'a karşı bir vazifedir. Her fert kendini mükellef bilecek. Cenaze namazına koşuyor gibi bu vazifeye koşacak. Huzûtiyle ihmale uğradım ve huzûtiyle işgale uğradım. Yabancı tohumlarının neş'üne ma Güllerin yerinde kaktüslerin boy attığı bir yerde cem bir zamanıdır, farzı ayındır. Beş vakit namazın önünde, üstünde büyük bir far salını almaktadır. Zira olmakta ne namaz kalır ne zekat kalır. Ne hac kalır ne de kabe ziyaret kalır. Namazın önüne geçtiği an olur ve dem olur. Emr bin maruf Anil münker. Top yekün işgala uğradığın zaman, misyonların kapandığı zaman, memlekette kaptüster boy gösterdiğin zaman, Pakistan yerini Haristan'a terk ettiğin zaman, zaman yağmur düşürmez zeminin ot bitirmez olduğu zaman. Müspet her şey ters istikamette efendim, kundaklandığı zaman, menfi her şey teşvik gördüğü zaman ve teşvik kredisi aldığı zaman, fenli namlarla bütün menfi şeyler boy gösterdiğim ve millet hakimiyetini, devlet gücünü yutacak hale geldiği zaman, teker teker gençliği yutacak vakumların meydana geldiği zaman, cem zamanıdır. Böyle bir zamanda topyekun millet kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, çoluğuyla çocuğuyla, zanatkarıyla, reçberiyle, ilim adamıyla üniversitedeki hocasıyla bu vazifeyi yapmakla mükelleftir. Yapmadıkları zaman yakalarını Allah'ın elinden kurtaramazlar. Herkes iyiliğin tercümanı ve güzelin def edicisi olarak vazife alıp yapacaktır eline imkanlar verilen kardeşlerimizi, arkadaşlarımızın, Cenab-ı Hak bu kutsi duyguyla işlerini donatsın, bu vazifeyle serfiraz kılsın. Ben bunun üstünde daha yüce, daha hali bir vazife bilmiyorum. Bu vazifeyle mamur bir insan, dünyası da mamur, ahireti de mamurdur. Allah'a karşı vazifeni yapacaksın ve bu vazifeyi yapma kimisi anlatacak, Kimisi kitap yazacak, kimisi siyasete vesaireye girmeden neşri hak vazifesini tekeffül edecek. Ruh köküne tercüman olmaya çalışacak. İç âleminin tercümanlığına siyasi, gayri siyasi herhangi bir hava katmadan sadece ve sadece مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ alıp yürüyecek. Allah'ın yüce adının ufkumda ve omuzumda şabalaşması uğrunda ilahi bir kavgaya atıldım, yolumda bu hedefim de budur diyecek, savaşacak. Bunun için misyonlar kuracak, bunun için yurtlar ve kurslar açacak, bunun için bütün marif yuvalarına inecek, bunun için muallimin kadrosuyla sık sık bir araya gelecek, mavvelerin fikirlerinin talebenin genç ve temiz dimağların ifsad etmesine mukabil kendi kökünden ve mazisinden gelen fakat aslı ezele dayanan ve ebede kadar devam edecek olan bitme tükenme bilmeyen cennet kevseri gibi bir mai hayat verecek verecek ve gençliğin kalbini ve dimağını donat donatacak fena fikirlerin neşrün ama bulmasına imkan vermeyecek kursuyla, yurduyla, mektebiyle seferber olacak. Mücahithanelerinle, halkı fikren ve ruhan irşad etmekle, tefere ve becere fikrinin senin içine yayılmasını göğüsleyecek ve bertaraf edeceksin. Burası çıkma sokak diyeceksin. Senin ataların, dedelerin göğüslerini gerdi düşmanın, maddi güç ve kuvvetinin senin içine girmesine meydan vermediler. Şayet sen şimdi fikir planından o kapıları açacak olursan Çanakkale şehidinin kanı heder oldu demektir. Maraş'ta ölenler boşu boşuna gittiler. Şahin'de boşuna gitti, Kartal'da boşuna gitti, Atmaca'da boşuna gitti, Mehmetçik'te boşuna gitti, Erzurum'da falan dökende Nine Nina Hatun'da boşuna gitti. Hep boşuna öldüler onlar. Zira sen o gün gövdenle cesedinle. ...maddi manevi her şeyini feda ederek tıkadığın deliği... ...bugün sen başka şeylerle, daha yumuşak şeylerle açıyorsun. Aynı zihniyet içine giriyor senin. Emperyalist zihniyet, komünizm emperyalizmi... ...Maoizm emperyalizmi, Lelinizm emperyalizmi filançe tabirlerle arz ediyorum. Senin içine giriyor hem rahat rahat. Üzerinde taşıdığı medeniyet formasıyla, markasıyla... Girdiği her yerde de selam görüyor. Hoş ahmedi ediliyor kendisine. Uğradığı devairde hüsnü kabul görüyor. Gezdiği sokaklarda iltifat topluyor. Medeniyetin adı ve unvanıyla her yere rahatlıkla giriyor. Camiyede girse millet kıyam edecek, hüsnü kabul gösterecek. Öyle menbus, öyle bu bukalemun, öyle şekil değiştiren, öyle bir renk ki milletin... ...kan damarlarına yapışıp kanını emmesine mukabil... ...en naziz misafir olarak iltifat görmektedir. Kadını ile erkeği duanı atıp bu işi önlemek için... ...Çanakkale'ye koşanlar vardır. Zifaf gecesi yüzündeki peçeyi atıp... ...efendi bu gece olur mu bu iş Çanakkale'de savaş var diyen... ...ve sonra da topu omuzlayan, mermiyi omuzlayan Çanakkale'ye koşan... ...bu milletin kadını, erkeği, gelini... Demek bundan 60 sene evvel 70 sene evvel ahmakça boşu boşuna ve bedava oldu haşan. Onları tenzih ederim. Ruhları şad olsun. Ben bu noktada rahmeti ilahiye istinad ederek dökülen hiçbir tohumun çürümeyeceğini, bedava gitmeyeceğini size Cenabı Hakk'ın rahmetine itimat ederek terminat verebilirim. Onlar öldüler gittiler bir doluya maruz kaldılar. Tohumları toprağın altına gittim. Ve bugün camileriyle balap dolduran bu gençlik inşallah o tohumların neşgün ama bulmasıdır. Bunlar onun hakkını verecek ve ödeyecekler. Ve bunun dışında bu güllerin tarlasında biten dikenlere karşı da bir höyüt demesini bilecekler Teala Sen mücahit hanelerinle Gerçek medeni yani şehirli olmam, fikren münevver olmam, kalben imanlı olmanın hakkını verecek mücahedeni yapacaksın inşallah. Bu Allah'a karşı yapılması gereken şey. İbadet-ü taat aşkının geliştirilmesi için, tekenin ve zaviyenin yerinde sen, Açacağın müesseselerinle, imam hatiplerinle ve kurslarınla bu tatlı neşveyi yeniden nesline kazandıracaksın. İslam'ın ruh ve şuuruyla neslinin iç âlemini donatacaksın. Katiyen inanacaksın ki maneviyatsız bir neslin bir şey yapması mümkün değildir. Neslinin maneviyatla donatacak. Bugün liseye gittiği, okula gittiği, imam hatife devam ettiği halde... O talebenin içinde en azından 20-30 tane Şah-ı Geylani yetişmesini, Nakşibendi yetişmesini, İmam Rabbani yetişmesini temine çalışacak bu mevcuda gayret göstereceksin. Aydın alemli, içleri nurlu ve dimaları alabildiğine münevver, dünya ve ukbayı ciddi bir muvazene içinde ala alabilecek, aydın dimalar olarak onları yetiştirecek ve millete hediye edeceksin. Bu senin vazifen, emru bil maruf nehyanil münker adına senin vazifendir. Bunlar Allah'a karşı şeylerdir, vazifeler. İnsanlara karşı vazifeler vardır. Mümin, mümin olarak Müslümanlığın ticari ve iktisadi hayatına müdahale edecek. Ticari ve iktisadi hayattaki dengeyi bozan, içtimai yapımız arasında sınıflar mücadelesini meydana getiren, Ortasını feriten ve tüketen, çeşitli gayri ahlaki şeylerin önüne geçeceksin. Ticari hayatınla sen bu rolü oynayacaksın. Süpekülatif faaliyetleri önleyeceksin. Tekelciliğin önüne geçeceksin. İnzara dur diyeceksin. Faizin beynine yumruk indireceksin. Sen bunu inandığın sağlam iştibayı yapıyla yapacaksın. Bu da insanlara karşı yapılması gereken bir vazifedir. ...ve kendinde bunları yapmadan farsak farsak uzak duracaksın. Komisyonculuğa girmeyeceksin. Ticari emtia çarşıya pazara gelmeden, müşterisi tarafından görülmeden... ...başka birinin hemen şehrin dışında vermeyeceksin. İslam ölçüleri içinde hareket edecek, aldatmayacaksın ve aldatmaya imkan vermeyeceksin... Ticari ve iktisadi hususları size kısaca şer ve izah ederken bunlar üzerinde durmuş. Ve İslam'ın bu mevzudaki tahdidatını, siper yapmasına dikkatini rica etmiştim. Ayrı bir vazifa var, işin üçüncü dalıdır bu. Musallasin üçüncü dalı bu. O da nikah gibi, sifah gibi hususlar, talab gibi hususlar. Nefsin heder olmaması için zina'nın önünü alacaksın. Nefsin zina etmesine meydan vermeyeceksin. Bu hususu şerhetmiyorum etmiyorum. O ayrı bir bahis ve çok su götürü bir bahis. Şer etmiyorum. Ne misalleri var ki meselemen pratikten? Neslimiz bir değirmende öğütülüyor gibi öğütülüyor. Belki mukaddeslerine karşı düşmanlığının altından çok mühim bir rütün olarak bu sefil arzulara, sefaat fikrine, ruh sefaletine uçar olması meselesi gelmektedir. Ama inmiyorum o noktaya. Bu hem Allah'a karşı yapılması gereken bir vazife hem de insanlara karşı yapılması gereken bir vazifedir. İmkan elverdiği nisbetle teker teker bunların üzerinde duracak. İlletleriyle, hikmetleriyle şerini getirmeye çalışacağız. Ben sadece üç bölüm içinde meseleyi arz etmiş oldum. Bu şekliyle bir mümin kendisine terettüp eden vazifeyi yaptığı zaman, kendi insanını faziletlerle donatacak, insanlara, insanlığa faydalı hale getirecek, her fert diğer fertlere faydalı olacak. Ve böylece içtimai hayat birbirine faydalı olan fertlerden meydana gelecek. Ben ben değil biz biz diyen insanların teşkil ettiği bir topluluk meydana gelecek. Ben susuz öldükten sonra isterse yağmur yağmasın demeyecek. Yağmur yağmadıktan sonra herkes evvel ben öleyim diyecek. Bir yerde ölüm bahis mevzu ise önce ben öleyim sonra arkadaşlarım ölsün diyecek. Bir yerde saadet bahis mevzuyse evvel arkadaşların sonra da ben. Ve içtimai hayatta kavga olmayacak. Bu bizim mukaddes duygularımıza, düşüncelerimize, sistemimize bağlı ruh yapımızda vardır. Bunu kurcaladığımız zaman gelişecek, büyüyecek ve bizi için alacaktır. Ama bunu kurcalayacak elleri bekliyoruz. Hakiki mağarifçiyi bekliyoruz. Bunu kurcalasın ve neslimizde fazilet duygularını geliştirsin, onu yüce insan kılsın, insana ve insanlığa saygılı kılsın, bunu bekliyoruz. El-Muslimü men selim el-Muslimune min lisanihi ve yedi müttefakun aleyh Müslüman o insandır ki elinden ve dilinden Müslümanlar esenlikte, selamette, teminat altındadırlar. Kimsenin ne malına ne ırzına ne de canına Müslümandan zarar gelmez. Mef Görsünüz. Allah diyen ve Resulullah diyenin hiç banka soyduğunu duydunuz mu? Hiçbir evi basıp da birinin hırzına geçtiğini duydunuz mu? Eğer böyle bir şey duydunuzsa o münafıktır doğru değildir. Müslüman yapmaz öyle bir şey. Değil hırzına namusuna geçmek, serveti malıp payimal etmek, talan etmek. O başkasının hırzına namusuna gözünü bile açıp bakmaz. Ben o Müslümanların Müslimi evimden çıkıp buraya gelinceye kadar gözümü kapatıp taksinin içinde geliyorum bir yabancının ırzına gözüm ilişmesin diye. Ödüm kopuyor. Fa'risalna ersalna ileyha ruhuna fe temassala laha basran sawiyam. Kalati in yaudu birrahman min kayn kunt taqiyya. ana rasul rabbiki li Hz Cafer okudukça Necaşi gözyaşlarını tutamıyor. Psikopozlar da ağlamaya başlamışlardı, ıçkıra ıçkıra ağlıyorlardı. O sadakallah lazım derken Necaşi yerden bir çöp aldım. Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberinize nazil olan şeyle İsa'ya anlatılan şey arasında şu çöp kadar dahi fark yoktur diyordu. Aynı Mişkat'ten mütelelim. Aynı ışık kaynağından üzmeler halinde gelmekten, aynı menbadan çağlayanlar gibi çıkıp atmaktadır.'' diyordum. Hayır gidin diyordum müşriklerem. Gidin ve hediyelerinizi geri alın. Ben Allah'a inanmış insanları size teslim etmem diyordum. Müminlik müminlikle beraber fazileti getiriyor. İnsanlığı getiriyor. Zülhumumi selameti getiriyor, selameti ammeyi getiriyor. Veşer bu sayede Zülhumumi'ye ve selamete eriyordu. Necaşi'nin huzurunda Cafer İbn-i Talib'in beyanatının ifadesi, manası bundan ibaretti. Asrımız zeminiyle semasıyla, en düşük yeriyle en yüksek yeriyle, Böyle bir temizlenmeye çoktan ihtiyacı çok çoktan ihtiyacı vardır. Çoktan bu hale gelmiştir. Var ve atekades hazretleri bizlere anlayış ve basiret ihsan eylesin. Bu kutsi vazifeyi bizlere yaptırmak suretiyle. Nubuva haş o büyük manadan bizlere bahşedip bizi de o manayla serfiraz ve şeref yapaylasın. Bir iki cümleyle edeyim. aziz Müslüman. Dinine, imanına, kitabına, mukaddesatına karşı emr-ü bil maruf nehy-i anil münker vazifesini derhde etmen insanlığa karşı en büyük bir vazife, en şerefli bir vazifedir. Sen insanlığa karşı bu şerefli vazifeyi yapacaksın. Cerîr i̇bn Abdullah İbn-i bir hadise Buhari ve Müslim İttifakları var ettiği bir hadise buldukları buyurdukları gibi, namazı noruçun ve zekatın yanı başından müslümanlara karşı insanlığa karşı hayır haklıktan ayrılmayacaksın diyor ki biatü ala resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamissalati ve itaizzekati ve nus'ul kul muslim ben resul ekrem'in elini sıktım biat ettim benden söz alırken müslümanlığımı kabul buyururken beni dergâh-i kabul buyururken diyordu ki, namaz kılacaksın, zekat vereceksin ve önüne gelen her Müslümana nasihat edecek hayır haklıkta bulunacaksın. Bu şartları kabul etmen nebiatını kabul ediyorum diyordu. İttifakla rivayet edilen sahih bir hadistir bu. Ali bir Müslümanın Müslümanlığa girerken de rühdettiği ve tekaffür ettiğim, Büyük ve kutsi vazifelerden bir tanesidir. Bu vazife ile Allah Celle bizi şerefyap şeref eylesin, serfirat eylesin. Aziz Müslüman, emru bil maruf anil münker vazifesi, sahir ibadetü taat ve insanı yüce kılıcı umdelerden insanı hissedar kılar. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman, İçinden gele gele kendini buna verdiğin zaman evvela faziletli insanlardan bir insan olacaksın. Faziletli insan olacaksın. Çünkü nebiliğe ait bir vazifeyi yapıyorsun. Çünkü Allah'ı anlatıyorsun. Çünkü Peygamber'i anlatıyorsun. Hak ve hakikate tercüman oluyorsun. Bundan daha yüce bir vazife düşünülemez. Sabrın sevabını sana kazandıracak. Bu da ayrı bir fazilettir senin için. Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna emrü i bil maruf ve ani'l münker vazifesini tahmil ettikten sonra ya Yâ buney akimis sala ve amur bil maruf ve nehanil münker vasbir ala ma asabak inna zalika min azmin umur ey oğlazım namazını dosdoğru yerine getir ya Yâ buney akimis sala namazını dosdoğru yerine getir ve emr <Gülüyor> bil maruf maruf ile amret. Allah'ın emrettiği şeyleri insanlara anlat ve gönüllerini onunla donat mamur kıldı. Ve nah anil munkar <Gülüyor> <Gülüyor> meniyetten onları men et alıkoy. Vasbir bir ma asabek. Belli ki bu yola girdikten sonra başına işler ve kâileler açılacak. Sabırsız su karşı karşıya kalacaksın. Tam ferser dahiyelerle karşı karşıya kalacaksın, bunlara da sabredeceksin. edeceksin. ü maruz nehyanil münker yapan herkesin başına çok bela gelecektir. Rahat ve rehavet içinde olanlar bundan kaçacaklardır. Rahat ve rehavetini feda edenler bela ve musibete maruz kalacak. Ama bu vazifeyi yapma imkânını elde edeceklerdir. رَصْبِرْ عَلَى مَا "İnna اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْمُورِ Muhakkak ki bu ulul azim kimselerem veya işin en büyük vehmiyetinem Allah katında ölçüye, tartıya, teraziye gelmen, gelmeyen yüce cinsten olan işlerden bir iştir ki ancak büyük insanların işi, büyük insanların cari olacaktır. Sabır faziletini insana kazandıracaktır. Bu aynı zamanda insanların en hayırlısı olma zirvesine yükselecektir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farman ediyor. Hayru ummeti beyne juhalihim bilcihati vel bela'i vel belawa vel jihad. Ummetim en hayr ümmeti şeklinde ifade buyuruluyor. Ümmetim en hayırlısı, cahiller arasından. Cihat ve belaya maruz kimselerdir. Bunu başka bir hadis de buyurur. Em tukhalidennas ve tasbiru ala adahum hayrun leke. مِنْ اَنْ تَحْكُرَهُ نَوْكَ مَاقَى İnsanlara karışıp, onların eza ve cefalarını görme, sabretme, hak anlatmam. Onlardan ayrı yaşamadan daha hayırlıdır. Uzzette olmadan, halvet olmadan, şu medeniyetin çirkefi içinde bulunup hak ve tercüman olmam. Dağ başlarından, mağaralardan, tekke ve zaviyelere çekilmekten, halkın irşadından ev er ve tek çekmekten çok hayırlıdır. Eğer öbürü hayırlı olsaydım, Resul-i o yüceler yücesi âlemlerdir,